Kitab-ı Zühd 2709 İbn Abbas'tan Allah kimin iyiliğini isterse ona din hakkında derin anlayış verir. 2710 İbn Abbas'tan Aleyhissalatü Vesselam şüphesiz sağlık ve boş zaman Allah'ın nimetlerinden iki nimettir. Ama bunlardan insanların çoğu aldanmaktadır. 2711 İbn Abbas'tan Aleyhissalatü Vesselam kim hoşlanmadıkları halde bir topluluğun konuşmasına kulak verirse kıyamet günü onun kulağına kurşun akıtılır. 2712 Ebu Tufeil'den o da Ali'den Vesselam, bakılması helal olmayan bir şeye namahrem bir kadına ansın bakışın ardından tekrar bakma çünkü ilki senin lehine sana bağışlanır sonraki ise aleyhine yazılır. 2713 Abdullah bin Süfyan'dan ya Resulullah, bana hakkında hiç kimseye bir şey sorma ihtiyacın duymayacağım. Müslümanlıktaki bir işi bildirin dedim. Allah'tan kork, sana dost doğru ol buyurdu. 2714 Sufyan bin Abdullah'dan yine aynı. 2715 Ebu Süfyan'dan, o da Cabir'den. Ya Resulullah, hangi Müslüman daha üstündür dediğinde Müslümanların dilinden ve elinden güvenlik içinde oldukları kimse buyurdu. 2716 Amr İbni Aslan Aleyhisselatü Vesselam susan kurtulur buyurdu. 2717 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam'dan ona gıybet nedir diye sorulduğunda o da din kardeşini hoşlanmayacağı şeyle anmandır dedi. Eğer din kardeşimde söylediğim şey var ise dedim denildiğinde eğer söylediğin şey onda var ise onu gıybet etmiş olursun. Onda söylediğin şey yok ise ona iftira etmişsin buyurdu. 2718 Ebul Ahvastan Aleyhisselatü Vesselam hiç şüphesiz rivayetçilerin en kötüleri yalan rivayet edenlerdir. Yalan ve ciddiliğe ne şaka yapmaya elverişli olur. İnsan çocuğuna söz verip de sonra ona yerine getirmemezlik etmez. Muhakkak ki doğruluk iyiliğe götürür. İyilik ise gerçekten cennete götürür. Şüphe yok ki yalan haktan ayrılmaya götürür. Haktan ayrılmak ise şüphesiz cehennem ateşine götürür. Gerçek şu ki doğru sözde olan için doğru söyledi, sözünde durdu denir. Yalancı için ise yalan söyledi, sözünde yalancı çıktı denir. Şüphe yok ki insan doğru söylemeye devam eder, nihayet Allah katında sıddık, sözü ve işi hep doğru olan doğruluktan hiç ayrılmayan kimse diye yazılır. İnsan yalan söylemeye devam eder. Nihayet Allah katında kezzap, çok yalan söyleyen, işi gücü hep yalan olan kimse yazılır. Size asıl iftiranın ne olduğunu haber vereyim mi? Şüphesiz o, insanların arasını bozan söz taşıyıcılığıdır. 2719 Zekeriya Eşşabi'den Ben Abdullah bin Amr'ı ve vesselam'dan Müslüman dediğin, Müslümanların, Müslümanların dilinden ve elinden güvenlik içinde olduğu kimsedir derken işittim. 2720 Ebu Hureyre'den ve Vesselam Ey insanlar! Şüphesiz Allah temizdir, ancak temizi kabul eder. Muhakkak ki Allah müminlere, Resullara emretmiş olduğu şeyleri emretmiştir. O şöyle buyurdu. Ey Resullar! temiz ve helal şeylerden yiyin yararlı iş işleyin doğrusu ben yaptığınızı çok iyi bilirim o ayrıca ey iman edenler, size verdiğimiz rızıkların temiz ve helallerinden yiyin buyurdu sonra adam saçı başı dağınık toz içinde olduğu halde yolculuğu uzatır yiyeceği haram giyeceği haram içeceği haram olduğu ve haramla beslendiği halde ellerini göğe uzatıp ya Rabbi ya Rabbi der Şimdi bunun duası nasıl kabul olunur? 2721 Burayda el-Estemi'den Aleyhisselatü Vesselam birimize şu dünyadan bir hizmetçiyle birbine kafi gelir buyurdu. 2722 Mirdas el-Estemi'den Aleyhisselatü Vesselam iyiler nesil nesil ölüp gidecek Geriye arpa artığı gibi işe yaramaz atıklar kalacak buyurdu. 2723 Ebu Hureyden ve Vesselam, nice oruç tutan var ki, ona orucundan sadece susuzluk kalır. Nice gece kalkıp ibadet eden de vardır ki, ona da bu kalkışından sadece uykusuzluk kalır. 2724 Abdullah bin Amr'dan. Bir gün namazı söz konusu edildi de, kim ona kurallarına uyarak devam ederse, o kıyamet günü onun için ışık, delil ve cehennem ateşinden kurtarıcı olur. Kim de ona kurallarını uyarak devam etmezse o onun için ne ışık, ne kurtarıcı, ne de delil olur. Ve bu kimse kıyamet günü Karun, Firavun, Haman ve Ubey bin Halef ile beraber olur. Yani namazı terk eden. 2725 İbn Abbas'dan gece kalkıp ibadet etmeye teşvik etti ki bir rekat da olsa gece kalkıp namaz kılın duyurdu. 2726 Uzayife'den Dilin başkasına olmadığı halde aileme karşı kırıcı, kötü sözlüydü. Bunu Ali Salatü vesselama sordum da Allah'tan bağışlanmanı dilemen nerede kaldı? Ben gerçekten her gün Allah'tan yüz defa bağışlanmamı isterim diyordu. 2727 Enes'ten Ali Salatü vesselam o kendisine karşı gelmekten sakınacak kimse Allah'tır. Bağışlayacak olan da odur mealinde hikaye okudu ve Rabbiniz buyuruyor ki Kendisine karşı gelmekten sakınacak kimse benim. Kim de bana karşı gelmekten sakınırsa, onu bağışlayacak olan da benim. 2728, Ebuz Selil'den, o da Ebuzer'den. Aleyhisselatü Vesselam, muhakkak ki ben gerçekten bir ayet biliyorum. Şayet insanlar onu alıp uygulasalardı, o onlara yeterdi. O ayet, kim Allah'a karşı gelmekten sakınırsa, Allah ona bir çıkış yolu yaratır ayeti yani talak 2 2729 Ayşe annemizden ve Vesselam Ayşe küçümsenen günahlardan sakın çünkü Allah katında onların peşinde olan onların her birini takip edip kaybeden kimse vardır 2730 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam Ademoğlunun hepsi günah işler günah işleyenlerin en hayırlısı ise tövbe edenlerdir 2731 Numan'dan Aleyhisselatü Vesselam bir adam ıssız, susuz, çöl bir yerde yolculuk yaparken bir ağacın altında öğle uykusuna yatmış. Beraberinde üzerine azı ile yiyeceğinin bulunduğu bir deve vardı. Derken sonra uyandı. Baktı ki devesi çekip gitmiş. Hemen bir tepeye çıktı ancak hiçbir şey göremedi. Sonra başka bir tepeye yine bir şey göremedi. Ardından başka bir şeye yine bir şey göremedi. Sonra yüzünü yana çevirdi bir de ne görsün yılanı çekerek gelen devesi. İşte bu adamın devesini bulmasına sevilmesi, Allah'ın kulu kendisine tevbe ettiğinde onun tevbesine sevilmesinden daha fazla değildir. 2732 Abdullah'tan Ali sallallahu aleyhi ve bir gün bize toprak dörtgen toprağa dörtgen şekilde bir şekil çizdi. Sonra onun ortasına bir çizgi, sonra bu çizginin etrafına çizgi çizdi. Bir de dörtgen şekilden dışarı çıkan bir çizgi çizdi ve şöyle buyurdu. Şu ortadaki insandır. Şu ömür suresi onu kuşatmıştır. Bunlar ise insanın başına gelen olaylar bela ve musibetlerdir. İşte ona bu bela ve musibetlerden bir isabet etmezse diğer eder ve ölümüne sebep olur. Şu dörtgenden dışarı çıkan çizgi ise arzu ve ümitleridir. 2733 İbni Ka'b bin Malik'te ve Vesselam bir koyun sürüsünün içine salınan iki aç kurt onları kişinin mal ve mevki hırsının dinini bozmasından daha fazla bozmaz. 2734 Vasile İbnül Eskadan ve Vesselam iyiliği çok şanı yüce olan Allah buyurdu ki ben kulumun beni sanmasına göreyim. O halde o beni dilediği gibi sansın. 2735 Ebu Seleme bin Abdurrahman'dan Ebu Kureyre şöyle dedi. Yüce Allah ve en yakın arkadaşlarını uyar mealindeki ayeti indirince aleyhissalatü vesselam ayağa kalktı da Ey Kureyş topluluğu canlarınızı Allah'tan satın alın. Ben Allah'a karşı size hiçbir şey sağlayamam. Ey Abdümenafu onlara ben Allah'a karşı size hiçbir yarar sağlayamam. Ey Abdülmuttalib'in oğlu Abbas, ben Allah'a karşı sana hiçbir yarar sağlayamam. Ey Muhammed'in kızı Fatıma, bu dünyada benden ne dilersen iste, ben ahirette Allah'a karşı sana hiçbir yarar sağlayamam. 2736 Cabir'den ve Vesselam, aşırılıklardan kaçınıp halka yakın olun. Hakka yakın olun, orta yolu tutun, bilin ki sizden hiçbir kimseyi ameli kurtarmayacak. Ya Resulullah, senin de mi diye sorulduğunda beni de, ancak Allah'ın beni rahmet ve lütfuyla öpmesi hariç buyurdu. 2737 Abdullah'tan ve Vesselam, sizden hiçbir kimse yoktur ki beraberinde cinni arkadaşıyla melek arkadaşı olmasın. Senin de mi dediler? Evet benim de. Fakat Allah ona karşı bana yardım etti de teslim oldu. 2738 Enes'ten aleyhissalatü vesselam Bilmediğim şeyleri bilseydiniz az güler çok ağlardınız. 2739 Enes'ten yine aynı. 2740 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam Sahibinin dışarıya atmış olduğu yeni doğmuş kusurlu bir kuzuya rastladı ve Sahiplerinin nazarında şunun önemsizliğini görüyorsunuz değil mi? Sahabeler evet dediler. Vallahi muhakkak ki dünya Allah katında şunun sahiplerinin nazarında olduğundan daha çok önemsizdir buyurdu. 2741 Ebu Zerden bir adam Aleyhissalatü Vesselam'a bazı şeyler sordu. Derken amellerin hangisi daha üstün dedi. Allah'a iman etmek ile Allah yolunda olanla olanca gücünle çalışmak buyurdu. 2742 Abu Hureyreden: Ali sallallahu aleyhi ve sallam Allah katında amellerin en üstünü, içinde hiç şüphe olmayan imandır. Buyurdu. 2743 Enes'ten: Ali sallallahu aleyhi ve sallam Sizden beri kendisi için sevdiği şeyi, din kardeşi için de sevmedikçe mümin olamaz. 2744 Enes'ten: Ali sallallahu aleyhi ve sallam Sizden beri, ben kendisinde, anasından ve babasından, çocuğumdan, bütün insanlardan daha sevgili olmadıkça o kimse mümin olamaz. 2745 Ebu Bekir'den bir adam ya Resulullah insanların hangisi daha hayırlı dedi o da ömrü uzun ameli güzel olan kimse buyurdu. 2746 aynı. 2747 İbniz Muhayriz'den ben sahabeden biri olan Ebu Cuma'ya bize ve vesselam'ın yani eşittin olduğum bir hadisi söyle dedik. O Ali ve Vesselam ile beraber kahvaltı yaptık. Yanımızda Ebu Ubeyde İbnü'l Cerrah da vardı. Derken o Ya Resulallah bizden daha hayırlı biri var mı dedi. Biz Müslüman olduk ve seninle birlikte cihad ettik dedi. Ali ve Vesselam evet. Sizden sonra gelecek bir topluluk sizden daha hayırlı olacaktır. Onlar beni görmedikleri halde bana iman edecekler buyurdu. 2748 Ebu Vail'den, o da Abdullah'tan. ve Vesselam, sizden biri için şu şu şu ayeti unuttum demesi ne kötüdür. Bilakis o ona unutturulmuştur. Binaenaleyh, Kur'an'ı aklınızda tutmaya çalışın. Çünkü o insanların hafızalarından, develerin ipliklerden kurtulup kaçmalarından daha hızlı kaçıp gider. 2749 Abdullah'tan Aleyhissalatü Vesselam, hiçbiriniz benim Yunus bin Medda'dan daha hayırlı olduğumu asla söylemesin. 2750 Ebu Musa el-Eşari'den Aleyhisselatü Vesselam her Müslümanın sadaka vermesi gerekir. Sahabe, Ya Resulullah peki gücü yetmeyen eliyle çalışır ve elde ettiğini hem yer hem sadaka verir buyurdu. Peki bunu da yapamazsa ihtiyaç sahibi çaresine yardım eder. Bunu da yapamazsa iyiliği emreder dedi. Peki bunu da yapamazsa kendini kötülüklerden alıkoyar işte bu da onun için bir sadakadır buyurdu. 2751 Ebu Hind et-Dahri'den Ali vesselam Kim görsünler ve duysunlar diye iş yaparsa Allah kıyamet günü onun maksadının gösteriş ve duyuruş olduğunu ortaya çıkarır onu rezil rüsvay eder. 2752 Ka'ab bin Malik'ten Ali ve vesselam Müminin durumu tek saplı taze hame ekinin durumu gibidir. Rüzgarlar ekini bazen eğer doğrultur, bazen de yere yatırır. Mümin de böyledir. Nihayet ona ölüm gelir. Kafirin durumu ise kökünün üzerine dimdik duran dağ servisinin durumu gibidir. Dağ servisinin hiçbir şeyi isabet edip eğemez. Sonunda bir defa da kökünden kopar, mahvolur, gider. 2753 Hakim bin Hizam'dan. Ali sallatü Vesselam, ben peygamberden bir şey istedim, o da bana verdi. Yine istedim, yine verdi. Yine istedim, Hakim, bu mal çekicidir, tatlıdır. Ancak kim onu tok gözüyle alırsa, o malda ona hayır ve bereket verilir. Kim de onu aç gözüyle alırsa, o malda ona hayır ve bereket verilmez ve yiyip de doymayan kimse olur. Veren el alan elden hayırlıdır, buyurdu. 2754 Mugire'den Aleyhisselatü Vesselam kızlarından biri diri diri gömülmesini, annelere itaatsizlik edilmesini, hak edilmeyen şeylerin istenmesini, dedikodu yapılmasını, gereksiz olarak çok soru sorulmasını ve malın zayi edilmesini yasakladı. 2755 Ebu Esma'dan, o da Sıvban'dan, Aleyhisselatü Vesselam, ben ümmetim hakkında sadece saptırıcı önderlerden endişe ediyorum buyurdu. 2756 Cabir'den Aleyhisselatü Vesselam insan haksızlık eden de olsa haksızlık edilen de olsa din kardeşine yardım etsin. Şöyle ki, eğer o haksızlık eden ise onu bundan alıkoysun. İşte bu ona yardım etmektir. Şayet o haksızlık edilen ise ona yardım etsin. 2757 İbn-i Ömer'den Aleyhissalatü Vesselam din iyilik istemeden ibarettir buyurdu. O zaman biz Ya Resulullah kimin iyiliğine dedik? Allah'ın, Resul'ünün, kitabının, Müslümanlarının, önderlerinin ve bütün Müslümanların iyiliğini isteme buyurdu. 2758 Abdullah'dan ve Vesselam Müslümanlık gerçekten garip bir halde başladı. İleride yine garip bir hale dönecek. Binaenaleyh ne mutlu gariplere. Garipler de kimdir dendiğinde kabillerinden vazgeçip bulundukları yeri vazgeçip hicret edenler buyurdu. 2759 Ubade İbn-i Samit'ten Aleyhisselatü Vesselam kim Allah'a kavuşmayı severse Allah da ona kavuşmayı sever. Kim de Allah'a kavuşmayı istemezse Allah da ona kavuşmayı istemez. O zaman Ayşe annemiz doğrusu biz gerçekten ölmeyi istemeyiz dedi de o şöyle dedi. Benim söylemek istediğim bu değil. Fakat şunu söylemek istiyorum. Mü'mine ölüm anı geldiğinde o Allah'ın hoşnutluğu ve bağışı ile müjdelenir. Artık onun için önünde gördüğü şeylerden daha sevimli hiçbir şey yoktur. Bu sebeple Allah'a kavuşmayı ister. Allah da ona kavuşmayı sever. Şüphesiz kafire ölüm anı geldiğinde ise o Allah'ın işkencesi ve cezası ile müjdelenir. Artık ona önünde gördüğü şeylerden daha kerih gelen hiçbir şey yoktur. Bunun için Allah'a kavuşmayı istemez. Allah sona kavuşmayı istemez. 2760 Ebu Hureyre'den ve Vesselam Gerçekten Yüce Allah kıyamet günü şöyle buyuracak. Birbirinizi benim sonsuz büyüklüğüm adına sevenler bugün nerede? Ben onları benim gölgemden başka hiçbir gölgenin olmadığı bugün de kendi gölgemde gölgelendireceğim. 2761 Ebu Ubeyde'den Ebu Hureyre'ye ben ve vesselam'ı hiçbiriniz ölmeye arzu etmesin eğer o iyilik eden biri ise belki iyiliği artar kötülük eden biri ise belki tövbe edip hayırlı işlere yönelerek Allah'ın rızasını kazanmaya çalışır derken işittim 2762 Enes'ten ben şu iki parnağın yani şehadetle orta parnağını göstererek boy ve aralarındaki mesafe bakımından birbirine yakınlığı gibi kıyamete yakın bir zamanda peygamber gönderildim buyurdu. 2763 Behiz bin Hakim'den Aleyhisselatü Vesselam muhakkak ki siz ümmetlerin sayısını 70'e tamamladınız. Siz onların sonuncusu ve Allah katında en değerlilerisiniz. 2764 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam falan nerede dedi. Orada bulunanlardan bir adam onu kötüleyip o şöyledir şöyledir dedi. O zaman Aleyhisselatü Vesselam o Bedir Savaşı'na katılmadı mı dedi. Sahabe evet dedi. Bunun üzerine öyleyse belki Allah Bedir gazilerinin yerde yapacakları şeylere baktı da dilediğinizi yapın. Ben sizi bağışladım dedi. 2765 Ebu Said El-Hudri'den Aleyhisselatü Vesselam Allah ümmetime yağmuru 10 yıl yağdırmasa da sonra yağdırsa ümmetimden bir topluluk bu yağmur müjde yıldızının doğuşundan dolayı yağmıştır diyerek ona nankörlük ederler. 2766 İyad bin Kutayf'tan. Biz Ebu Ubeyd'e İbnü'l-Cerrah hasta ziyaretine gittik derken, ben Ali sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyurken işittim. İyilik 10 katıyla karşılık görür. 2767 Numan bin Hanzaladan Ali sallallahu aleyhi ve sellem kim bu dünyada iki yüz olursa, kıyamet günü onun ateşten iki olacaktır. 2768 Ebu Hureyre'den a.s. Allah'ım, ben ancak bir insanım. Bu sebeple hangi Müslümana hak etmediği halde lanet etmişsem, kötü söz söylemişsem veya kırbaçla vurmuşsam, sen bunları kıyamet günü onun için bağış, rahmet ve dolayısıyla onu sana yaklaştıracağım bir yakınlık vesilesi kıl. 2769 Cabir'den ve Vesselam deyip yukarıdaki hadisinin aynısını nakletti. 2770 Ebu Zer'den ve Vesselam Uhud Dağı'nın altın olarak benim olmasını sonra öleceğim gün yanımda alacaklı için ayırdığım hariç bir dinar veya yanım dinar kalmış olduğu halde ölmeyi istemem. 2771 Ubade bin Kurudan. Doğrusu siz Nazarınızda kıldan daha önce önemli olan bazı işler yapmaktasınız. Halbuki biz onları Ali vesselam vəssalam zamanında insanlara helak edici şeylerden sayardık. 2772 Rafi bin Hadîşten. Ali ve vəssalam: "Humma hastalığı cehennemin kaynamasındandır. Bunun için onu su ile soğutun." 2773 Abdullah bin Amr'dan Ali ve vəssalam: Müslümanlardan vücuduna bir hastalık isabet eden, eden hiçbir kimse yoktur ki Allah onu korumukta olan koruma meleklerini emredip şöyle buyurmuş olmasın. Bu kuluma benim bağımda tutuklu olduğu sürece her gün ve gece iyi halinde yapmakta olduğu iyiliklerin aynısını yazın. 2774 Suveyt'ten o da Abdullah'tan ben bir gün ateşli bir hastalıktan dolayı acılar içindeyken aleyhissalatü vesselam huzuruna girdim. Derken elimi üzerine koydum da ateşin fazlalığını görünce ya Resulullah senin gerçekten ateşin çok fazla dedim. O zaman o muhakkak ki ben sizden iki kişinin acı çekmesi gibi acı çekerim buyurdu. Ben bu sana iki sevap verilmesinden dolayıdır değil mi dedim. O da evet kendisine bir eziyet yani bir hastalık veya başka bir şey isabet eden hiçbir Müslüman da yoktur ki ondan ağacın yapraklarını dökmesi gibi günahlar dökülmüş olmasın. 2775 Ebu Hureyre'den ve Vesselam kim bana bir salat getirirse Allah ona 10 salavat cevabı verir. 2776 Ebu Talha'dan ve Vesselam bir gün yüzünde güleşlik görüldüğü halde geldi de Ya Resulallah doğrusu biz senin yüzünde daha önce görmediğimiz bir güleşlik görmekteyiz. Ne oldu diye sordu. Evet gerçekten bir melek bana gelip şöyle dedi. Ya Muhammed şüphesiz Rabbın sana buyuruyor ki senin ümmetimden sana salavat getirecek herkese 10 salavat sevabı, sana selam okuyacak herkese de 10 selam sevabı vermem razı etmez mi? Ben de evet razı eder dedim. 2777 Abdullah bin Mesut'tan aleyhissalatü vesselam, şüphesiz Allah'ın yeryüzünde dolaşan bazı melekleri vardır. Onlar bana ümmetimden selam ulaştırırlar. 2778 Cabir bin Mutamdan. Ben Ali Selatü vesselam'a. Benim gerçekten birkaç ismim var. Ben Allah ve insanlar tarafından övülen Muhammed'im. Ben Allah'a en çok hamdeden, hamd etmeyi bilen Ahmed'im. Ben Allah'ın küfrü benim getirdiğim dinle yok edecek olan Mahi'im Ben insanların kıyamet günü benim ardından bir araya getirecekleri, Böylece toplanmaya başlayacak olan Haşirim. Ben kendisinden sonra artık peygamber e gelmeyecek olan Akibim. 2779 Cabir bin Abdullah'tan Aleyhisselatü Vesselam Ya kab, Şüphesiz durum şu ki haramdan beslenip Büyüyen hiçbir et cennete Gelmeyecektir 2780 Suhaib'den Birer Aleyhisselatü Vesselam Ashabıyla birlikte oturuyordu derken güldü Ardından bana neden güldüğümü Sormayacak mısınız dedi Sahabe neden gülüyorsun diye sorduğunda Müminin işine hayret ettim de ondan güldüm onun her işi kendisi için hayırlı. Ona sevdiği bir şey isabet etse bundan dolayı Allah hamdeder. Böylece o bunun hayırlı olur. Hayır. Ee, ona ona ona hoşlanmadığı bir şey isabet eder de sabrederse bu da onun için hayırlı olur. Mü'minden başka her işi kendisi için hayırlı olan hiç kimse yoktur. 2781 Enes'ten Ben Aleyhisselatü Vesselam'ı artık bilmiyorum bu kendisine vahiy bildirilen bir şey mi yoksa kendi sözümü? o şöyle buyurdu Ademoğlunun iki vadi dolusu malı olsa bunlara ek olarak bir üçüncüsünü ister Ademoğlunun için ancak toprak doldurur Allah ise tövbe edenin tövbesini kabul eder 2782 Amr bin Şuay'dan Aleyhisselatü Vesselam yalnız hükümdar veya görevli kimse yahut boş baş sevda asındaki gösterişçi kimse hikayeler anlatıp öğüt verir. Kendisini ilgilendirmeyen şeye karışan kimse başkalarına gösterişçi öğüt anlatır, hikaye anlatır. 2783 Abdullah bin mecliseden o da yukarıda, yukarıda, yukarıda, yukarıda aynısını nakletti. 2784 Said İbnül Müseyyep'ten aleyhissalatü vesselam mümin bir haşerat deliğinden iki kere sokulmaz. 2785 Cabir'den aleyhissalatü vesselam yanlarında kocaları bulunmayan kadınların yanlarına girmeyin. Çünkü şeytan insanoğlunun kanın akışı gibi akar. Şeytan insanoğlunun içine kanın akışı gibi girer senin de mi dediler evet ancak Allah ona karşı bana yardım etti de o Müslüman oldu buyurdu 2786 Ali aleyhissalatü vesselam insanlara hangi insanlar daha çok uğrarlar diye sorduğunda peygamberler sonra sırasıyla onlara en yakın olanlar İslam dinine göre belalara uğratılıp denilir bunun için eğer dininde kuvvetlilik varsa kuvvetliliği artırılır ve ona daha çok bela verilir eğer dininde incelik, zayıflık varsa onun belası affedilir. Bela kulda o o yüzünde hiçbir günahı kalmamış olarak yürüyünceye kadar bulunmaya devam eder. 2787 İbn Abbas'tan, o da Hazreti Ömer'den a.s. Beni Hristiyanların İsa bin Meryem'i övmeleri gibi aşırı bir şekilde övmeyin. Fakat Allah'ın kulu ve elçileri deyin. 2788 Ebu Hureyre'den Aleyhissalatü Selam. Allah rahmeti yüz parçaya ayırdı. Yok. Ve 99'unu yanında tuttu. Tek bir parçayı yüzüne indirdi. İşte yarattıkları birbirine bu parçadan dolayı merhamet ederler. Öyle ki at yavrusuna zarar verir endişesiyle. Ayağını onun üzerinden kaldırır. 2789 İbn Abbas'tan Aleyhissalatü Selam onun Rabbinden Azze ve Celle'den rivayet ettiği hadislerden. Aleyhissalatü Vesselam Rabbiniz gerçekten çok merhametli. Kim bir iyilik yapmaya kesin karar verir de sonra onu yapamazsa ona bir iyilik sevabı yazılır. Eğer onu yaparsa ona 10 katından 700 katına daha fazla katlarına kadar iyilik sevabı yazılır. Kim de bir kötülük yapmaya kesin karar verir de Sonra onu yapamazsa ona bir iyilik sevabı yazılır. Eğer onu yaparsa ona bir kötülük günahı yazılır. Allah onu siler, yok eder. Allah yüzünden sadece helak olacak olan helak olur. 2790 Ebu Zer'den Ben, ya Resulullah, insan bir topluluğu seviyor ama onların ameli gibi amel yapamıyor. Ne olacak dedim. Sen Ebu Zer, sevdiğin kimseyle beraber olacaksın. Öyleyse ben Allah'ı ve Resulünü seviyorum dedim. Sen sevdiğin kimseyle beraber olacaksın buyurdum. 2791 Ebuzer'den Ali sallallahu aleyhi ve sellem Rabb'ının şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Adem oğlu şüphesiz sen bana yakardığın, benden ümit ettiğin sürece sende olan şeylere rağmen seni bağışlarım. Adem oğlu sen gerçekten bana hiçbir şey ortak koşmadıktan sonra Beni yer dolusuna yakın günahlarla karşılasan da ben seni onun dolusuna yakın bağışla karşılarım. Ademoğlu, şüphesiz sen günahın gökteki bulut dolaşacak kadar günah işlesen de sonra benden bağışlanmanı dilesen ben aldırmayarak seni bağışlarım. 2792 Nevvas bin Sema'dan Aleyhisselatü Vesselam İyi ile günahın ne olduğunu sordum da iyi ahlak güzelliğidir Günah ise gönlüne dokunan Ve halkın bilmesini istemediğin şeylerdir 2793 yine aynı 2794 Ebu Zerden Aleyhisselatü Vesselam Nerede olursan ol Allah'a karşı gelmekten sakın Kötülüğün peşine hemen iyilik yap ki Onu yok edesin İnsanlara da güzel huyla davran 2795 Ebu Hureyre'den, Ali sallallahu aleyhi ve Müminlerin iman bakımından en olgunu, ahlak bakımından en güzel olanlardır. 2796 Abdullah bin Mughaffel'den, Ali sallallahu aleyhi ve Muhakkak ki Allah yumuşaklığı sever ve sertlik için vermediği şeyi onun için verir. 2797 Ayşe annemizden aynı. 2798 Ebu Salih'ten, o da Ebu Kureyre'den Aleyhisselatü Vesselam Yüce Allah şöyle buyuruyor Kimin iki sevgili gözünü gideririm de o karşılığını benden bekleyerek sabrederse onun için cennetin dışında hiçbir ödüle razı olmam 2799 Ebu Eşheb El Hasan'dan Ubeydullah bin Ziyad Makil bin Yisar'ı sonunda ölmüş olduğu hastalığında ziyaret etti doğrusu ben sana aleyhissalatü vesselam'dan duyduğum bir hadis rivayet edeceğim şayet kalan ömrümün olduğunu bilsem bunu sana söylemem o Allah'ın bir yönetilenler topluluğuna yönetici yaptığı hiçbir kul yoktur ki yönettiklerini aldatır bir haldeyken ölsün de Allah ona cennete haram kılmış olmasın 2800 Avf bin Malik el eşceğiden ve vesselam Önderlerinizin en hayırlıları Sizin onları sevdiğiniz Onların da sizi sevdiği Sizin onlara dua ettiğiniz Onların da size dua ettiği kimselerdir Önderlerinizin en kötüleri ise Sizin onları sevmediğiniz Onların da sizi sevmediği Sizin onlara lanet ettiğiniz Onların da size lanet ettiği kimselerdir Biz bu durumda onlarla bozuşalım mı Ya Resulullah dedik Aranızda namaz kıldıkları sürece Hayır şunu iyi bilin ki Kimin başına bir yönetici olur da o anda Allah'a isyan etmeyle ilgili bir şey yaparken görürse, onun Allah'a isyan etmeyle ilgili şeylerini çirkin görsün ama itaattan asla el çekmesin. 2801 Abdullah bin Amr'dan Aleyhisselatü Vesselam surun mahiyeti sorulduğunda, sur içine üflenen bir boynuzdur buyurdu. 2802 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam Allah kıyamet günü yeri avucuna alacak. Göğü sağ eliyle dürecek. Sonra da hükümdar benim. Nerede yeryüzünün hükümdarları buyuracak. 2.803 İbni Mesud'dan. Makamı Mahmud öğlen makam nedir diye sorulduğunda bu Yüce Allah'ın mahşer günü kürsüsünün üzerine ineceği gün olacaktır. O zaman kürsüsü zorlamasından dolayı yeni deve semeresinin gıcırdaması gibi gıcırdar. Bu kürsünün büyüklüğü gök ile yer arasındaki genişliği gibidir. İşte o gün siz yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz olarak getirileceksiniz de ilk giydirilecek kimse İbrahim olacak. Yüce Allah dostumu giydirin buyuracak. Bunun üzerine cennet örtülerinden iki beyaz örtü getirilip ona örtülür. Sonra onun peşinden ben giydirilirim. Ardından ben Allah'ın sağında. Öncekilerin ve sonrakilerin bana imrenecekleri bir yerde makamda dururum. 2804 Ebu Hureyre'den İnsanlar ve Vesselam'a Rabbimizi kıyamet günü görecek miyiz diye sordular. Aleyhisselatü Vesselam Ayın 14'ünde Bedir gecesinde Bulut olmayan bir günde Ayı görmekte şüpheye düşer, münakaş eder misiniz? Sahabeler, hayır ya Resulullah dediklerinde Pek önünde bulut olmayan güneşi görmekte şüpheye düşer misiniz? Yine hayır dediler. Aleyhissalatü vesselam işte hiç şüphe yok ki siz de onu bu şekilde göreceksiniz buyurdu.